Hayat yollarının kıvrımları inişli çıkışlı. Bu hayat yolculuğunun asfalt yolları maalesef uzun değil. Bazen bu hayat yolculuğunda şöyle rahatladığımızı hissettiğimiz, ha tam da işte böyle olması gerek, ne güzel bir yol dediğimiz o asfalta eriştiğimizin hemen akabinde bir tali yola giriyoruz. Yol yapım çalışmaları var. Tam sağa değil de soldan gidelim diyoruz. Orada bir çukur bizi bekliyor. Tam bu çukurlar ne olacak derken yeniden asfalt yola çıkıyoruz. Aynen böyle hayatımızda. Hayatın yollarının kıvrımları var, iniş ve çıkışları var. Dönüyoruz oradan, buraya gidiyoruz, oradan şuraya gidiyoruz. Her yokuşu bir imtihan dersek, her sağa sola dönüşümüzü de, bu imtihanın gereği olarak, üzüntülerimiz, mutluluklarımız, sevincimiz dersek, dolaşa dolaşa menzile varıyoruz. Menzilimizde kabir. Yani döne döne, dolaşa dolaşa gideceğimiz yer aynı. İnsanoğlu, yaşadığı o gerçekler ve niyetler üzere öleceğini bilmektedir. Milyarlarca insan, yeniden dirilişe inandığını söylemektedir. Bu bilimsel bir kaidedir ölüm. Ama bu dünya hayatında vicdan huzuru içinde yaşamanın, imanla son nefese kavuşabilmenin ve sonrasında o gerçek hayattaki mutluluğa kavuşmanın en emin yolu, en güzel yolu o sürekli programda tekrarladığımız dört maddedir. Sabır, şükür, kanaat ve zikir. İşte bu dördü bizimle beraber olunca sağ dönmüşsün, sola dönmüşsün, çukura girmişsin, asfalttasın. Bir önemi kalmaz. Mevlamız Celle Celaluhundan niyazımız bizi sırat-ı mustakimden ayırmamasıdır, en beğendiği ve istediği yol olan o yoldan. Nankörlük nedir? Nankörlük aslen Farsca'dan geliyor. Kıymeti bilmemek manasında ya da yapılan bir iyiliği, yapılan bir yardımı görmemek manasında, gözüyle görmemek değil veya bir nimet verildi kendisine, ona verilen nimeti inkar etmesi veya ona yardım edene karşı nankörce davranması gibi manalara geliyor. Demek ki insanlara karşı da olabileceği gibi Allahu Teala'ya karşı da olabiliyor. Zaten hepimiz, Mevlamızın Celle Celaluhu ifadesiyle nankörüz. Buna küfrâna nimet diyor hocalarımız. Nimet'i verene hadsizlik etmek. Teşekkür nedir? Şükürdür değil mi? Şükür, teşekkür benzer kökten ama küfür onun tam tersi, zıddı olarak biliniyor. Şükür tam tersi neydi? Nimetin, o bize verilenin, Kadrini, kıymetini bilmekti. Bize bir iyilik yapıldığı zaman o iyiliği anlayabilmekti. Memnuniyeti dile getirmekti. Kendisine dua etmek, teşekkür etmekti değil mi? Bize birisi karşıdan karşıya geçmemize yardımcı oldu. Evlenecektik, bize yardımcı oldu. Bir rahatsızlığımız vardı, tedavimize vesile oldu. Değil mi? Veya derdimiz bir buhranlı anımız vardı, geldi bize. Vefa örneği gösterdi, manevi olarak yanımda olduğunu bana anlattı. Benim ne yapmam lazım? Ona teşekkür etmem lazım. Bir yemek yedik, annemizin, ablamızın veya hanımımızın teşekkür ediyoruz, değil mi? Ama o nimeti kim veriyor? Allahu Teala. O hanımı kim verdi? Allahu Teala. En başta şükür, mevlamıza teşekkür, kullara. Peki böyle olmadığı zaman ne oluyor? İşte o zaman. İnsanlara biz bunu yönelttiğimiz zaman nankörlük, Mevlamız'a karşı bunu efendim alışkanlık haline getirdiğimiz zaman küfrâna nimet diyor Allah korusun. Yani teşekkür etmenin tam karşılığı. Şükür de insani bir erdemdir, nankörlük zıddıdır. O da insanın yaratılışında vardır fıtratında, nankörlük de tam tersine erdemsizliktir. İnsana mahsus bir şeydir teşekkür, bir asalettir. Nezakettir, zarafettir, aynı zamanda bir vefadır. Vefa da bugünkü konumuz içinde yer alacak. Çokça duyacağınız kelimeler arasında nankörlük vefasızlığı da beraberinde getirir. Gönül borcu demektir. Tabii iki şekilde oluyor bu. İnsanlara iyilik ve lütuf Mevlamızdan gelir ama Mevlamızın sebepleri vardır. O sebepler bazen insanlar olabilir. Hani kul sıkışmayınca hızı yetişmezmiş derler ya. Bizler duamızı ederiz. Ya Rabbi şöyle bir hastalığımız var veya hastamız var veya maddi borcum var. Sana malumdur, bana yardımcı ol. Gökten zembille, efendim merdivenden ine ine nimet gelmez. Bizler peygamber değiliz. Sebepler olur. Bir gün o çaldığınız kapılardan bir tanesinden bir haber gelir. Bir yakanınıza iş arıyorsunuzdur, çok fazla uğraştınız, bir türlü iş bulamadık buna dediniz. Halbuki onun nasibi bilmem hangi tarihte, bilmem hangi tarihin o saatinde onu bulacaktır. Biz bunu bilmediğimiz için sadece acele ederiz. İşte onun gibi her şey ama her şey Mevla'dan gelir, sebepler bazen insan olabilir. Hani deriz ya, ''Ya Rabbi sana şükürler olsun.'' insanlardan bir şey görürsekse sağ ol, Allah razı olsun veya teşekkür ederim dememizde bir sakınca yok. Tam tersine güzellik vardır. Esas teşekkürü hak eden Mevlamızdır Celle Celaluhu. Çünkü hiçbir bilim adamının veya bir profesörün hiçbir kişinin bu zamana kadar sayamadığı ve sayamayacağı kadar nimetle bu dünyayı ve dünyanın dışındakileri donatan inanan ve inanmayan bütün yarattıklarına cömertçe veren ancak odur. Hatta kendisine düşmanlık eden, kendisine inanmadığını söyleyen, inandığı halde nankörlük yapanlara da yiyeceğini, içeceğini, soluduğu havayı veren zatıdır Celle Celaluhu. Bize verilen her şeyin sahibi Allahu Teala olduğuna göre, bize verdiği tüm nimetlerin şükrünü yapmakta da yükümlüyüz. Bu hemen aklımıza namazı getiriyor olabilir. Evvela namaz. İşte teşekkürden kuru bir teşekkür ederimden farkı budur. İnsanlar ancak Allahu Teala'nın kendilerine verdiğinin bir kısmını vermekle yükümlü olurlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu yer almıştır. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'da bir hadis-i şeriflerinde insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuruyor. Yani bir yanda şükür, bir yanda nankörlük var. İki tane nankörlük şekeri var. Bu şekillerden bir tanesi bahsi geçen insanlara. Tabii günümüzde nankörlük dendiği zaman ekseriyetle insanların vefasızlığı, kadir kıymet bilmemezliği anlatıldığı zaman duyarız. İnsanların birbirlerinden gördüklere iyiliklere karşı kötülük yaptığını anlarız. Nankörlük dediği zaman kedi bile suçlarız. Nankör kedi deriz mesela. Halbuki neden kediye nankör denmiş onu da anlayabilmiş değilim. Bir kediye, bir kuşa, bir köpeğe affedersin ne olursa olsun yemini suyunu verdikten sonra senden iyisi olmaz. Hatta bir kediye, bir hayvana, kapınızın önünde yemek verdiğinizde o boyuna bakma size şımarıklık yapmaya çalışır. Hal hareketleriyle yanınıza gelir bir şeyler söylemeye çalışır eğer sıkıntınız varsa sizi korumaya çalışır. Böyle durumlar vardır bunlar. Yani hayvanlarda bile var bu. Ama nankörlüğün bak hayvandan bile affedersin gelen insanlara vefayı görüyoruz. Bir de insanların Rabbine karşı olan körlüğü var. Bu da küfür oluyor Allah korusun. Bu başlı başına bir belayı beraberinde getiriyor. Çünkü Allahu Teala'ya şükretmeyenin küfre düşme potansiyeli oldukça yüksek denir. Tabi insanlara karşı yapılan nankörlük öyle direkt olarak küfre götürmüyor lakin insanın ahlakını bozabiliyor. Peki biz toplum olarak teşekkür etmeyi seven bir yapıdamayız. Değiliz maalesef. Genelde bu teşekkürü eğer Bilsek ki bu teşekkürün sonuçlarından en önemli birinci etki sahibi o kişi olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet, teşekkürü çok fazla kullanmıyoruz. Annemiz de babamızdan bir çorba yaptı bize, bir su getirdi. Sağ olasın veya teşekkür ederim veya bir dua. Bunu artık neredeyse duymuyoruz. Bu davranışın sonucu çok eğer teşekkür eden böyle kibar, nazik bir kişiyseniz, en önemli nimeti siz alıyorsunuz. Puanları siz alıyorsunuz. Bizim şükrümüz Mevla'ya bir şey kazandırmıyor. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bizim namazımıza da, bizim kestiğimiz kurbanlara da ihtiyacı yoktur. Mevla'ya bu ulaşmaz. Ama iyilikte bulunan insana yaptığımız teşekkür de ona maddi bir kazanç sağlamaz. Sana çok teşekkür ederim. o 50 lira aldım. Çok çok teşekkür ederim. 150 lira. Böyle bir şey yok. Memnun etmiş oluruz. Ama bunun sonucu ne dedim? Yine teşekkür edebilen kişiye döner. Nankörlük eğer edersek, o yolu seçersek de, onun olumsuz sonuçlarından yine kim? O nankör insan etkilenir. Peki bu durum nasıl ortaya çıktı? Bunu nereden çıkarttın derseniz, hemen bunun ispatına geçmek isterim. İşte bu mevzu bu vakıa Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Mealen: Yanında kitaptan bir ilim olan kişi, sen yerinden kalkmadan önce onu sana getirebilirim dedi. Süleyman tahtı yanına yerleşi vermiş görünce bu, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin lütfundandır. Şükreden ancak Kendisi için şükretmiş olur, nankörlük eden de bilsin ki, Rabbim ganidir, kerimdir. Yapan kendisini yapar. Daha evvelki programlarda ifade etmek durumunda kaldığımız gibi, bir akrep gibi nasıl ki kin, nefret içerisinde kendini Sokan o hale gelen bir varlık oluyorsak biz, iyilik yaptığımız zamanda iyilik, kötülük yaptığımız zamanda kötülük buluyorsak, bugünkü mevzumuzda da aynı şey geçerlidir. Eğer teşekkür eden vefalı bir insansak, yine biz kazandık. Ve nankör olmak... İnsanların arasında insani ilişkiler dediğimiz bu sosyalleşmenin ilerlemesi, gelişmesi ya da gerilemesi konusunda çok büyük yeri vardır. Mesela o kadar çok nimeti görüyoruz ki göremediklerimiz daha fazla Mevlamızın. Bunlara karşılık aslında bizden sadece şükür istediğini söylemek yanlış olmasa gerek. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük nimetler veriliyor bize. Bize bir suverene bile teşekkür etmemiz gerektiğini anlatırken, nasıl nimetler vermiş? Biraz düşünürsek vücudumuza bakalım. Şu an sizinle konuşurken hiç nefes alıp vermeyi düşünmüyorum. Akciğerim kendi kendine çalışıyor. Oksijeni alıyor, değerlendiriyor, karbondioksit veriyor. Aynı anda bu, ben farkında bile olmadan kana karışıyor, kan bütün vücudu dolaşıyor. Bu kanı dolaştıran damarlar küçülüyor da küçülüyor. Nehrin yanındaki küçücük çaylar gibi düşünün, ırmaklar gibi düşünün. Böyle bir örnekten sonra derim ki bu kadar nimeti ağzımıza bile alamıyoruz. Bundan acizken vücudumuzdaki kan ve damarla ilgili aklımıza gelenleri getirdikten sonra biz gerçekten de ne kadar az şükrediyoruz değil mi? Bir nefes alamayan insanları düşündüğümüzde, hastane odalarında, o yoğun bakım ünitelerinde veya gelecek cevapları, o tahlil sonuçlarını bekleyen insanları veya onların yakınlarını düşündüğümüzde, ne büyük bir nimet içerisinde olduğumuzu anlamak zor olmasa gerek. Tabi bunu kim bilebilir, hapishanede 30 yılını yaşamış, ve belki de ömrünün tamamını hapishanede yaşayacağı garanti olan bir kişiye dışarıda simit satmak mı istersin? Efendim nefsine hoş gelmeyen şeyleri yaşamak mı istersin? Bir cami avlusunda hayatın boyunca yaşamak mı istersin? Evin barkın olmadan yoksa hapishanede dört duvar arasında yaşamak mı istersin sorusuna verdiği cevapta anlarız bunu. Elbette diyecektir ki, siz ne diyorsunuz ya? Ben şu beş metre karelik yerden çıkayım da, ne olursa olsun. Vücudunu hastalıkların sardığı, en sevdiği, en ona ihtiyaç duyduğu anda, Mevla'nın Celle Celaluhu bir imtihanı vesilesiyle, efendim doktorun artık yapacak bir şey yok dediği bir hastayı düşünün. Ve bir de saçınızın döküldüğünden dolayı moralinizin bozulduğunu burnunuzda çıkan bir sivilcenin moralinizi bozduğunu, çocuğunuzun giyecek kıyafetinin kalmadığından dolayı, suratınızın ne kadar asıldığından bir habersiniz. Hepimiz böyleyiz. Demem o ki, bizler içerisinde bulunduğumuz nimetlerin dahi şükründen aciziz. Bizim için sıkıntı dediğimiz birçok şey başkaları için büyük bir nimettir. Peki nankör olursak ne oluyor? İşte o zaman da bu nimetten mahrum kalıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bizim ne kadar nankör olduğumuz önceki kavimlerin yaşadıkları anlatılır. Allahu Teala'ya karşı nasıl nankörlükle bulundukları birçok ayette geçer. Sadece onlardan bir tanesini hatırlatayım. Sebe kavmi vardı. Sebelilerin Onların vatanlarında sağlı sollu bahçeler bulunuyordu. O zaman Mevla'mızın nimetlerinden bir delildi bunlar. Allah'ın size verdiği rızkı yiyin dedi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ve şükür etmelerini istedi ve onlara daha güzel bir belde, daha bol nimetler vaat etti lakin o Sebe halkı kâmi yüz çevirdi. Ve üzerlerine bir sel geldi, onların çok sevdiği bahçeler, yok yemişler, hepsi ama hepsi mahvoldu, iki bahçe oldu küçücük. İşte nankör oldukları için bu cezayı aldılar. Buna benzer daha neler var neler. Gökten nimetlerin gelmesi, yiyeceklerin gelmesi ama şuna dokunmayın, emrinin olması illaki bu emri çiğnemeleri, yasa çiğnemeleri. Sonra başına gelenler vesaire. İşte birçok misal verilmiş. Tedavi edilmeyen bir tümör gibidir. Dünyada başımıza bir, bir şey gelecek ve biz Allahu Teala'ya kavuşacağız, değil mi? Bir sebep olacak. Bir trafik kazası mıdır? Bir hastalık mıdır? Şehit olmak mıdır inşallah? Bilemiyoruz bunu. Ama bir halde gideceğiz. Her halükarda derler ya. Her halükarda gideceğiz. İyi gidişlerden olsun cümlemizin gidişi. Amin. İşte o sebeplerden bir tanesi günümüzde tümör, habis, uğur vesaire. İşte o tedavi edilmezse nankörlük vücuttaki o uğurdan çok daha tehlikeli. Sonuçta bizi Mevla'ya kavuşturuyor. Hastalıklar, şunlar bunlar. Nasılsa olsa gideceğiz. Ama o nankörlük maalesef ahiretimizi mahvedebiliyor, özünü kaybeden, imanın tam olarak yüreklerde nakşe olmadığı insanlar, tabir böyle, adeta bir karaktersizlik olarak aktarılıyor. Nankörlüğü Allah dostları şöyle anlatmışlar, nankör insanlar, tabi hepimizde nankörlük var ayrı mesele, ama bunu alışkanlık haline getirenlerden bahsediyorlar, kendi başlarına bir musibet geldiği zaman, bir hasta olduğu zaman veya bir yakını hasta olduğu zaman, Allah'a yalvaran, parasız kaldığı zaman Allah'a dua eden, korktuğu zaman, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyen, ama o üzerindeki korku geçtiği zaman, hastalığı, efendim tedavi olduğu, şifaya olduğu zaman veya yeniden paraya gark olduğu zaman, nimet verildiği zaman, Rabbine dua etmeyi unutur ve sanki onları yaşamamış gibi olur. Ya Mevlamız bir nimet verdiği zaman sevinir fakat kendi hatası yüzünden, kendi günahı yüzünden başına bir kötülük geldiği zaman nankörlük eder. Maalesef biz insanlar böyleyiz. Ya nankörlük yapan insanlar Mevlamızın kendilerine verdiği sayısız nimet karşısında kadir bilmezlik yapıp Şükrü terk ederler. Lakin Mevlamız, her yaptığımız küçücük bir davranışı da değerlendirir. Ve ona bir mükafat veya ceza vereceğini bilir. Hepimiz biliriz. En küçük bir iyilikte karşılıksız kalmayacağı gibi, kötülükler babında zerre kadar kötülük de yapsak veya düşünsek, maalesef onun karşılığını alacağız. Allah muhafaza. İşte bizim, Üzerimizdeki şu nankörlüğün, nasıl bir illet olduğunu, bizi en iyi bilen, bizi ve her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu şöyle anlatmaktadır. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, Allah'tan başka tüm yalvardıklarınız kaybolup gider. Fakat O, sizi karaya çıkararak kurtarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu nankördür. Doğrusu biz, katımızdan insana bir nimet tattırsak, ona sevinir. Ama kendi yaptıkları yüzünden, başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür. O canı çıkası insan, ne nankör şeydir. Nasıl bir anlatım değil mi? O canı çıkası insan ne nankör şeydir. Şimdi böyle bir konu bugün konumuz nankörlük diyebilir miyiz? Nankör insanları sevmiyorum. Benim komşularımdan bir tanesi çok nankör. Akrabamda bir nankör var. Yani bize ait ben bir nankör biliyorum. Bunu demeyin, demeyelim, dememeliyiz. Çünkü biz de nankörüz. Ha ben sana karşı olmayabilirim, sen bana karşı olmayabilirsin. Belki ben kocama karşı, karıma karşı, çocuğuma karşı, ben bayrağıma karşı, ezanıma karşı nankörlük yapıyor olabilirim. Ve en kötüsü Mevlam'a karşı. Bugün yok mu nankörlük edenler? Bugün yok mu ekmek yediği şu ülkeye, şu ezan sesleriyle yoğrulan ekmek yediği tasa tekme atanlar yok mu? Ya, çok ilginç. Nasıl bir tabir, o canı çıkası insan ne nankör şeydir. Ee bizi kim anlar? Bizi yaratan anlar. Vallahi hiçbir insan yüzde yüz birbirini anlayamaz. Sen birini anlarsın, o onu anlar. Ama şöyle bir durum yoktur. Bütün dünyada herkesin herkesi anlayabileceği, hayır kardeşim, ama bizi en iyi kim anlar, bizi yaratan anlar. Bir cep telefonunu üreten bilmem hangi marka, size bir kullanım kılavuzu verir. Çamaşır makinenizin nasıl kullanılacağı ile alakalı olarak, bir garanti şartlarını da beraberinde içeren bir kullanım kılavuzu vardır. Garanti şartları der, bak böyle kullanmazsan böyle olur. Her ürünün neredeyse bir kullanım şartı, kılavuzu vardır, pusulası vardır. Eee, biz insanları ve her şey yaratan Mevlamız Celle Celaluhu'nun da, bizi her şeyden daha iyi bildiğini düşünmek zor olmasa gerek. Nankör insanlar, Allah katında ve kullar nezdinde sevilmeyen değil mi? Ahlak dışı ve vefasız bir davranış nankörlük. Bizde de az veya çok maalesef bunlardan var. Peki bunun karakteri nasıldır kör insanların? Bunun çaresi var mıdır? Nasıl biz bundan uzaklaşabiliriz? Yani herkese şimdi ondan körlük yaptığı bana karşı, ben ona iyilik yaptığım halde bu kadar kötülük etti, paramı vermediler, iyilik yaptım, kötülük gördüm hayatımda demeyelim boşu boşuna. Biz acaba, Ahmet olarak, İbrahim olarak, Ramazan, Ayşe, Fatıma, Gül kimse ismimiz? Ben bireysel olarak, bugün Halil İbrahim sofrasında anlatılan nefsin afetlerindeki nankör modelinden hangisine uyuyorum? Ben de hiç mi yok Allah aşkına? Çok mu düzgün bir adamım? Çok mu düzgün bir kadınım? Hiç mi hatam yok bu konuda diye biraz öz yapalım. Nankörlük karakteristik olarak nasıldır? Etrafımızda gördüğümüz hangi yönleri vardır? Belirtileri nelerdir? Ona geçelim. Adı üzerinde derler. Kördür, nan kör. Kendini yapılan iyiliklere hep gözleri kapanan insanlar, kör gibi olan insanlar. Ama gönül gözü körelmiş. Gönül gözü görmeyen, gören gözü neylesin? Nankör insana siz ne yapsanız, ne etseniz de, ağzınızda kuş da tutsanız yaranamazsınız. Maalesef, hiçbir zaman azıyla yetinmeyecek ve hep fazlasını isteyecektir. Kendilerine hizmet edilmesinden büyük bir keyif alırlar, etrafında insanların pervane olmasından. Sürekli daha iyisini yapmalarını isterler etrafındakilerin. Çünkü nankörlüğü alışkanlık haline getirmiş bir insan, kendini dünyanın merkezi gibi görür. Eşine, yakınlarına hep bu merkezden seslenir. Çünkü dünya onun etrafında dönmektedir. Hiçbir şeyi beğenmez. Herkes ona hizmet etmeye mecburdur. Ve ilk fırsatta insanları, eleştirme okuyla vurur. Nankörlüğü alışkanlık haline getiren bir insanın çok fazla dert taşı, arkadaşı yoktur. Ve giderek yalnızlaşır. Aslında nankör insan hastadır. O kendi içindeki, o kendi iç dünyasındaki o yaşadığı fırtınaların dışa vurumudur nankörlük. Kendindeki bu rahatsızlığı dışarıya affederseniz, istifra ederek o içindeki cerahati kusmaya çalışır. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. En ağır yere geldik. Nankör bir arkadaşınız varsa çok büyük bir sorun yaşamıyorsunuzdur. Arkadaşınızı bırakabilirsiniz. Nankörlük olduğuna inandığınız, size karşı nankörlük yaptığına inandığınız bir iş yeri. Velev ki başka bir yer buldunuz, sizin değerinizi, sizin yaptıklarınızı, sizin döktüğünüz teri, emeği, göz nurunu bilen bir yere gidersiniz. Sizin yaptığınız iyiliği görmeyen nankör bir komşunuz varsa, velev ki gittiniz başka yere taşındınız. Ama bir sorun var size, nankör olan eğer sizin kocanızsa, nankör olan eğer sizin hanımınızsa. O zaman ne yaparsınız? İşte o zaman hem manevi olarak, hem maddi olarak zor haldesinizdir. Nankör bir insanla yaşamak için onu çok iyi tanımak gerekir. Eğer nankör olduğunu anlamaya başladıysanız, çok da fazla hizmete kendinizi alıştırmamalısınız. Onu bir hasta olarak kabul etmelisiniz. Bazıları der ki, Nankörlüğünü artık alışkanlık haline getirmiş bir insan varsa karşında, ona karşı sen de nankörce davranmalısın. Yani hatasını düşünmeye zorlamalısın. Ama bunu yine onun gibi kırıcı olarak değil. Ya ondan uzaklaşmaktan başka çarenizin olmadığını, ya da kendisinin artık nankörlüğü bırakmasını anlatmalıyız. Düşünebiliyor musunuz? Ben sizin yanınıza gelsem, bir bardak su ikram etsem veya bir çocuk elinde bir buket çiçekle güzelim papatyaları getirmiş. Buna teşekkür ediyoruz alırken. Bu dünyada, şu yaşadığımız dünyada bile insani bir, vicdani bir e, durum, bir vecibe, bir görev olarak addedilir. Nimet ve iyilikler karşısında kendi aramızda yaptığımız o teşekkürler bizi Allah'a şükretmeye götüren bir köprü gibi değil mi mahluk ne demek yaratılan değil mi halık ne demek onu yaratan mahluka teşekkür etmeyen Allah'a şükredebilir mi birçok örnek verebiliriz ama en basitinden bir iyilik yaptınız bana ben size teşekkür ediyorum ve minnettar olduğumu anlatıyorum hatta bu tabiri kullanırız değil mi efendim minnettar oldum çok teşekkür ederim deriz gerçek teşekkür edilmesi gereken o nimetin gerçek sahibi ona da arz etmemiz lazım. Sebeplerin arkasında mutlaka başka bir sebep vardır. Tekrar ediyorum. Sebeplerin arkasında da başka bir sebebi var edenin tek olanın olduğunu unutmamak lazım. Bugün bir sebebiniz var, bu yayını dinliyor olmanız. ama. Onun da arkasında başka bir şey var. Ne benim sizden, ne sizin benden bir haberiniz olmayabilirdi. Şu mikrofon bir sebep oldu bu yayının yapılıyor olmasına. Bu mikrofonun karşısında konuşuyor olan bu acizin, ses telleri nefes alıp verişiyle beraber, belli bir kıvamda bir basınçla, ses tellerinin kısalıp uzamasıyla şu mikrofona gidiyor ses dosyası olarak. Ardından uydudan önce buradan antene gidiyor, vericiye gidiyor. Vericiden uydu frekansıyla şuraya gidiyor, buraya gidiyor, cep telefonlarına gidiyor. Hepsi sebep, sebep, sebep, sebep, sebep. Ama ben bu sebeplerden bir tanesini çıkarsam, mesela şu an, bakın, şu mikrofona vurdum. Bu mikrofonu kapattım. Bakın az önce beni duyamadınız. Bu sebebi ortadan kaldırdım. Ben ortadan kalktım mı? Hayır. Siz ortadan kalktınız mı? Hayır. Ama iletişime geçemedik. Çünkü sebeplerin arkasında birçok sebep var. Onu unuttuk. O aradaki tesbih tanelerinden bir tanesini koparmak istesem, nasıl ip koptuğumu hepsi darmadağın oluyor. Sebepler böyle gider işte. Dünyaya geliyor olmamızın sebebi anne ve babamız. Ya onların dünyaya geliyor olması da. Ama müsebbip, her şeyi yaratan, tektir. İşte teşekkür mevzusunda da bunu unutmamak lazım. Bir sürü sebep var. Sen maaş alıyorsun, çok iyi bir rakama çalışıyorsun diyelim. Efendim, başkanım, yok bakanım, efendim müdürüm, patronum, şefim, efendim, efendim. Hayır. Dal kabukluk yapmama gerek yok. Sen bana kendi lütfundan bir şey vermiyorsun. Benim çalışıyor olmam da Allahu Teala'dan bu gücü kuvveti veren o, bu aklı veren o. Senin de benim iş gücüme karşılık vermiş olduğun, senle anlaştığım bir meblağ bu. Ne sen bana, ya ne güzel çalıştın. 8 saat mesai yaptın. Allah senden razı olsun. Sen var ya nasıl bir insansın ya. Şöylesin, böylesin demene lüzum var. Ne de benim sana var ya. Şu maaşı verdin sen vermesem ''Şey, sen bu maaşı vermesen ben aç kalırdım.'' demeye gerek var. Ne de birbirimize karşı hava atmamıza gerek var. Ben olmasam siz böyle olurdunuz. Veya evlatlarına karşı, ''Şu kadar şu kadar saat çalışıyorum dışarıda. Açlıktan öleceksiniz, ağzınız kokacak ben çalışmasam. Ne biçim insanlarsınız.'' falan. Hayır, sen vesilesin. Senin o parayı kazanmanı sağlayan da Allah Celle Celaluhu, rızıklar onun izniyle gelir.'' Mevzu bu. Uzatmaya gerek yok. Her gün bize hediyeler geliyor ama bu hediyeleri yollayan zat-ı muhtereme bir kez olsun teşekkür etmiyoruz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hediyeyi gönderen kişi adresi belli, şu şu şu göndermiş. Her gün hediye yolluyor ama her gün hediye yolluyor. Biz o hediyeyi getiren kargo çalışanına teşekkür ediyoruz. Bir paketiniz var diyor bize, alıyoruz, imza alıyoruz. Karşı ödemeli diyor, ödenmiş yani. Ah, oh, teşekkür diyoruz. E peki, her gün bana, sana hediye göndermiş. O hediye nedir en basidi Şu an bu aciz ve fakirin sizinle şurada muhatap olması, sizin de bu kardeşinizi dinlemenize sebep olan yaşam, yani hayat, yani can, yani ruh, yani beden, 86 bin 400 saniye her gün bize hediye ediliyor. Ne demek bu 86 bin 400 saniye? 24 saat bölü 60 86 bin 400 saniye veriliyor. Her gün al İbrahim sana bir gün daha al Ramazan al Ahmet, al Mehmet al Ayşe 86 bin 400 saniye veriyorum sana. Hem de 86.400 saniyenin, bir tanesinde bile çığlıklar atacak kadar rahatsız olmadan al harca. 86.400 saniyenin teşekkürü acaba toplasan 55 dakikalık 5 vakit namaz olmamalı mı en azı? İşte o kargo hizmetlerinde çalışan, Personelin bize getirdiği o kargo paketindeki kargocuya verdiğimiz tepki ve teşekkürü, hediyeyi bize gönderene aynı saygıyı, teşekkürü göstermememiz gibi oluyor. Yani biz Rezzak Celle Celaluhu'yu unutup da müdüre yalakalık yaparsak, ona buna boyun bükersek bu gider. Ben şu haksızlığı söylersem işten kovulurum, yollanırım, Çoluğum çocuğum aç kalır. Bu normal bir davranış değil. Şükrün bugün konuştuğumuz zıddı nankörlük. Nankörlüğün neticesi de pek acı bir son. Nefsi terbiyeden geçmemiş, ham insandaki bu kötülük birçok ayeti kerimede geçiyor. Bugün birkaç tanesini sizlerle paylaştık. Rabbimiz Celle Celaluhu insanların nankör olduklarına, hatta çok nankör olduklarına işaret ediyor. Ve burası, inanın, çok ama çok sizi etkileyecektir. Mevlamız Celle Celaluhu, o kadar net bir ifadeyle anlatıyor ki, Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür. Ve bakın yedinci ayet, kendisi de buna şahittir. Yani biz de bunu biliyoruz. Kendisi de buna şahit. Çünkü neden? Kendinin nankör olduğuna olmasa da ilk başta hep etrafımızda bize karşı yapılan nankörlüklere şahit olduk ya, muhatap olduk ya, aa gerçekten Ahmet bana nankörlük yaptı. Adamı evlendirdim, bana bir teşekkür etmedi. Şunu şunu yaptım, bunu yapmadı diyoruz. Oradan bile biliyoruz. İnsanların ne kadar nankör olduğunu elbette biz de birileri için görürüz. Yani nankörlük veya Allahu Teala'ya karşı nankörlük küfranın nimet diyoruz ya nimete küfretmek bir insanın kendisine yaptığı iyiliğin değerini bilmemesi ve en önemli bugünkü programda unutmamamız gereken en önemli kısım burası Rabbimize karşı nankörlük en büyük nankörlük. Namaz kılmıyor olmamız Allah korusun haramların içerisinde bulunmamız ve her gün Mevlamız Celle Celaluhu'na karşı ben namaz kılmıyorum, haşa ben senin huzurunda eğilmiyorum Di der gibi, bunu diyormuş gibi davranmak en acı vesikalardan bir tanesidir. İnsan bunu diyebilir mi? Bunu demediğini biliyorum hiçbirimizin ama maalesef bunu demekle dememek arasında bir fark yok. O yüzden ecel kuşu bizi almadan bugün namaza başlamak lazım. İnsanın en büyük nankörlüğü Mevlasına seni küçücük bir et parçası olarak yaratan Allahu Teala hiçbir şeyi bilmiyorken, hiçbir şeyden haberimiz yokken bir küçük su parçasından küçücük bir daneye sonra annemizin karnındaki aylarca donanıma ve bekleyişe ardından ilk anne değişimize ilk yürüyüşümüze gülüşümüze şu nimetleri keyifle yiyor oluşumuza kusursuz neredeyse çalışan ve kendimizin mahvettiği şu vücudumuza bunca nimetle donatan Allahu Teala senden benden emrine uymamızı bekliyor. Bekliyor seni Rabbin. Namaz kılmanı bekliyor. Artık kumar oynamamanı bekliyor. Sırf Allahu Teala için başkaları beni nasıl görür diye değil, sırf onun rızası için başka tüm erkeklerden kendini korumanı ve kendini saklamanı istiyor. Bekliyor Rabbin. Artık konu komşumla, arkadaşımla, akrabalarınla, iş yerindeki kardeşlerinle gıybet etmemeni bekliyor. Bekliyor Rabbin. İnsanlara vefalı olmanı, kendisinin yarattığı o insana senin de saygı duymanı, bir gül için bin dikene katlanıyor olmanı. Bekliyor Rabbin. Maalesef Nankörlüğümüz ardı arkası kesilmeyen bir yılan hikayesi gibi. İşin özü bu. Ve Yasin suresinde bir anlatım belki de programımızın şu son dakikalarında bizi durduğumuz yeri daha iyi anlatacak ve altını kalın bir çizgiyle çizecek derecede. Yasin suresinin 77. ayetinde mealen. Bakın Mevlamız Celle Celaluhu, her birimize ne buyuruyor? İnsan görmez mi ki, biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, Rabbine apaçık bir düşman, yaman bir hasım kesilmiş. Allah korusun. Siz doğduğu andan itibaren, gece gündüz onun hastalığıyla, onun derdiyle dertlendiniz, yemediniz yedirdiniz, içmediniz içirdiniz, giymediniz giydirdiniz tabiri caizse. cebinizde 50 liranız vardı, 40 lirasını çocuğunuzun bir eteği olsun, oğlunuzun bir pantalonu olsun diye verdiniz, geri kalan 10 lirayla hem ekmeğinizi, hem de belki kalırsa bir ayakkabı almak için biriktirdiniz. Gün geldi hastane kapılarına koştunuz oğlunuz kızınız için. Onun iyiliğine ne yapmanız gerekiyorsa yapmaya çalıştınız. Fedakarlık gösterdiniz. Ve bir gün geldi sen de benim için ne yaptın ki diyen bir evlat karşı karşıya geldi sizinle. Sizi sevmediğini söyledi belki de. Öf ya öf anne ya öf baba ya ne sıkıcı bir insansın diyebildi. Bu sefer hem ona üzüldünüz, hem de yaşadığınız o ana, hem de çektiğiniz o uykusuz gecelere döktüğünüz onun için gözyaşlarına üzüldünüz. İşte lütfen düşünün, böyle bir durumda bile nasıl ciğeriniz yanar, nasıl bir akıbete düçar olursunuz, Peki, bizi bizden daha fazla seven Mevlamız Celle Celaluhu'na kendi yaptığımız nankörlük ne olacak? Lütfen biraz onu düşünelim. Nemrut vardı değil mi? Nemrut nasıl isyan etti? Mevlana Kuddisesi ruhu, Nemrut'un şahsında insanoğlunun hepimizin fıtratındaki o kötü vasıflardan biri olan nankörlüğü anlatmış kitabında onu sizlerle paylaşayım. Diyor ki Mevlana, Hak Teala Azrail aleyhisselama ey üstün melek diye buyurdu. Sen bu kederli, dertli insanlardan canlarını alırken en çok kime acırsın? Azrail dedi ki, aleyhisselam, canlarını aldığım insanların hepsine acırım. Fakat Allah'ın emrini ihmal etmekten çok korkarım. Hatta canını almak istediğim gence o kadar acırım da, keşke Allah onun yerine beni kurban etseydi dediğim bile olur. Ve anlatıyor hikayeye göre. Bir gün bir gemi coşup köpüren, kuduran dalgalar arasında bocalarken emir aldım. Gemiyi paramparça ettim. Allah'ım o gün sen bana gemidekilerin hepsinin canlarını al diye buyurdun. Yalnız yolcular arasında bulunan bir kadınla bir çocuğun canlarını dedim. Onlar nedir? Her ikisi de bir tahta parçasının üstünde aciz halde kalmışlardı. Azgın ve kızgın dalgalar o tahtayı sürüp götürmedeydi. Derken, anasının da canını al diye emrettin. Ol emrine uy da, çocuğu yapayalnız bırak buyurdun. Çocuğu anasından ayırdım. Ama Allah'ım sen de bilirsin ki bu bana pek acı geldi. Vazife gereği ben, çok acı yasların feryatları, ahları içinde kalmışımdır. Fakat o çocuğun acısı, o çocuğun kalbimi yakışı hiç aklımdan çıkmadı. Ve Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben o çocuğa lütufta bulundum da dalgaya onu ağaçlık bir yere götürüp bırakmasını emrettim. Reyhanlarla, güllerle, tatlı ve yenmesine doyulmaz meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçede. berrak. Tatlı sular fışkıran kaynaklarla dolu, ağaçlıklı bir yerde o çocuğu yüzlerce nazla, nimetle besledim. Orda o bahçede yüz binlerce güzel sesli kuşlar ötüşmedeydi. Ona güllerden döşek yaptım. Onu fitnelerin, musibetlerin tesirinden korudum. Güneşe hararetinle onu yakma, incitme dedim. Rüzgara da, onun üstünden eserken yavaş es, onu hırpalama diye tenbih ettim. Buluta, onun üstüne yağmur yağdırma, onu ıslatma. Şimşeye de, bire çakarak, onun gözünü alma, kamaştırma emrini verdim. Ey kış, o bahçeye uğrama. ''Bu çayırı çimeni sakın soldurma, ey yaz! Sen de bu bahçeye el atıp, orayı kasıp kavurma'' dedim. Ölümden kurtulan çocuğun ulaştığı bahçe, ariflerin bal gibi, kasırgadan, öldürücü sam rüzgarlarından emindi. Onu pek çok ihsan ve ikramlarımla besleyip büyüttüm. Sonra birine, ona konuşma ve adaletle hükmetmeyi öğretmesini emrettim. Böylece o anasız kalan çocuğa yüzlerce inayette bulundum. Vasıtasız olarak benim iyiliklerimi görsün bilsin diye, ona yüzlerce lütuflarda ihsanlarda bulundum. Benim lütuflarımı görsün de, sebepler yüzünden zihni karışmasın, çekişmelere düşmesin, her yardımı yalnız benden beklesin diye. Ancak o sayısız lütuflara, ihsanlara nail olan, bunlara karşılık şükür borcu bulunan o çocuk, bir anda Nemrut kesildi. Halil İbrahim'i yakmaya kalkıştı. Öyle bir Nemrut ki, bilgisizliğinden, körlüğünden ötürü, Cenabı Hakk'ın lütuflarını, ihsanlarını ayağının altına almıştı. Böylece kendisine yapılan iyilikleri inkar etti. Gurura kapıldığı yol vurucu oldu. İşi azıttı da ahlaklık davasına kalkıştı. 3 akbabayla sonsuz göklere yükseldi. Benimle savaşa girişti. İbrahim'i bulup öldürmek arzusuyla, yüzbinlerce suçsuz çocuğu öldürttü. Çünkü müneccim yılın talihine bakmış, bu sene seninle savaşacak bir çocuk doğacak, aklını başına al Nemrut, sana düşman olacak çocuğu ortadan kaldır demişti. İşte bu kötü nasihate uyan Nemrut, o sene kim doğuyorsa acımadan, onları öldürüyordu. İşte Mevlana Celaleddin Kuddise sürruhunun anlattığı gibi o geminin batmasından başlayan bin bir türlü badireden Allahu Teala'nın yardımıyla kurtulan bu çocuk haşa o kadar fani makamlara mevkiye güvenerek kibirlendi ki ilahlı iddiasında bulundu. Fakat bir rüya üzerine rahatı kaçtı. İbrahim aleyhisselamın doğmasına engel olmaya çalıştı ve birçok çocuğun kanına girdi öldürdü. Hayatını, ömrünü nankörlük yüzünden ziyan etti. Neler var neler. İşte gerçek şükür o zaman bütün şu melekelerimizle, maneviyatımızla birlikte bedenimizde de yapmamız gerekiyor. Namaza eğer uzaksak başlamak gerekiyor. Bakın Ramazan-ı Şerif yakın. Az bir vakit kaldı. İstemez misiniz her günahımızdan kurtulmayı? Gelin tövbesi far edelim. Ondan körlük hastalığından uzaklaşabildiğimiz kadar kendimizi uzaklaştıralım. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Celle Celaluhu, şu yalan dünyada, üç günlük ve bir sonu olan dünyada, hem kendisine karşı, hem de yarattığı insanlarına karşı vefalı olan, nankör olmayan kullarından eylesin cümlemizi. Bizi hayırla yaşayan, hayırla ölen insanlardan eylesin. Amin.